...hazırlayan ve sunan Çelenk Barkra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Haliçten Sanat programındayız. Ben programcınız Çelenk. Geçen haftanın devamı niteliğinde... sağ Stüdyo'nun davetli sanatçılarıyla... ...birlikteyim. Ee, Alper Aydın, Özgür Demirci... ...Larisa Araz ve Sibel Moro'da... ...hoş geldiniz... Bu kaydı sağ stüdyonun mekanında yapıyoruz aslında 6-7 aydır neredeyse birlikte vakit geçirdiğimiz çalıştığımız araştırma yaptığımız bir mekan burası stüdyoda kaydetmiyoruz onu belirtmekte fayda var. Geçtiğimiz hafta sağ stüdyo programı ile ilgili genel bilgiler vermiştim o detaya girmeyeceğim. Ama hariciden sanat programında son 6-7 ayda Türkiye'de ve yurt dışındaki çeşitli misafir, sanatçı ve küratör programlarına, bizim sanat e, langajında residency olarak adlandırdığımız programlara odaklandım. Bu alanda proje yürüten daha ziyade kür, küratör ya da sanat yöneticileriyle söyleşiler yaptım şimdiye kadar. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul Modern Ee, gibi bu alanda ya da daire, K2'nin yürüttüğü bir misafirlik programı gibi programların genelde o programları tasarlayan, yöneten, uygulayan, kuratoryal çalışmasını yapan kişileriyle şimdiye kadar hep programların modelleri, içeriği, süreçleri hakkında konuşmuştuk. İlk defa aslında bu programlara katılan sanatçılarla e, birlikteyim ve 6 aylık bir programı da tamamlamak üzeresiniz. Ee, buradan duyurmuş da olalım. 20-21-22 Şubat yani hemen bu hafta Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri saat 11 ile 8 arasında Cihan Geride Sıra Selviler Caddesi 35 numarada sağ stüdyoya isteyen herkes gelip sanatçıların 6-7 ayrı süreçte hayata geçirdikleri projeleri işleri, görme ve bir takım etkinliklere katılma fırsatı bulabilirler. Bunu anons etmiş olayım ama öncelikle birinizle başlamak istiyorum Özgür karşımda. Senle e, başlayayım. Senle Ben, e, Urla'da yaşıyordun. Üstelik bir bu program için geçici olarak İstanbul'a geri taşınmış da oldun. Nasıl bir deneyim? 6-7 aydır bir misafir sanatçı programına, sağ stüdyoya katılmış olmak bu dönemi nasıl değerlendirdin? Neler yaptın? Ya, değişik bir deneyim olmadı belki ama yani İstanbul'da zaten 12-13 yıldır yaşadığım bir yerdi. Sonra tekrar buradan kaçıp merkeze yeniden yandım. Bir yandan üretim pratiğini hareketi hale getirmek için böyle bir etkileyici oldu aslında Yani bu altı aydık dönem içinde biraz böyle kafamdaki projeleri hem böyle bir damıtma niye odaklanacağımı belirleme için güzel bir süreç oldu. Ve bu noktada hani çoklu projelerden tek bir projeye odaklandı aslında ve bu süreci tamamen böyle değerlendirdim. Araştırma süreci, okuma evreleri, insanlarla tanışma, projeyi biraz daha şekillendirme gibi ilerledim. Ve nihayetinde son haline geliyoruz derdisi haftayı bitmiş halini göstereceğim bu proje. Ne yapıyorsun ben. peki? Sen bayağı geniş bir ekiple ciddi prodüksiyon yaptın aslında. Yani ciddi derken prodüksiyonun paydaş sayısının fazlalığı evet. mekanlarının fazlalığı bakımından. Ben de ilk defa böyle bir şey tecrübe ettim. Yani benim için asıl heyecanı olan tarafı da belki bu ürün. İstanbul'a gelmek belki güzel değil ama hani bu tecrübeyi burada yaşamak. Kendim için de biraz sınırları zorlamak açısından iyi olmuştu. Kalabalık bir ekiple çalıştım. Bir hem bir film prodüksiyon ekibimiz vardı, aynı zamanda bir yazar ekibimiz vardı. Şimdi müthişten arkadaşlarımız var böyle kalabalık bir ekiple çalıştık. Bir projenin üretim aşamasında çok hep ikili ilerledinlerdi. işte metin çalışmamız Ozan Çılgın ve Monika Popat tarafından gerçekleştirildi ve onların yazdığı metinleri Selam Sekban seslendirdi ve yorumları diyelim <gülüyor> iki farklı mekanda e, ardından iki müzisyenle çalıştık yani böyle süreç böyle sürekli domino gibi ilerledi aslında biz bir şey bitirdikten sonra diğer bölümü hazırladık ve onu yapmaya başladık yani böyle en son halimiz zaten şöyle nallamı toz yönündeki çekim mekânlarımız sonlandı ve burada da artık süreci göstereceğiz Nereler buralar bilmeyenler için söylemek istersen biraz böyle Hikayenin ne olduğunu anlatmak istiyorum. İşin ismi sana anlatmak istediğim şeyler, mesele biraz iyileşme e, temasından yol açıldı. Bu iyileşmeyi bedensel iyileşmeden başlayarak maddesi iyileşme, toplumsal iyileşme, tarihsel iyileşme gibi belli alt başlıklarda böyle bir e, farklı konuları yaydık. Ozan ilk başta yara metnini çıkardı. Yara ve merhem diye iki farklı metin ayırdım bunu. Yarayı Ozan yazdı. Ozan'ın yazdığı metinde de bu bahsettiğim alt başlıklar, daha da detaylandı ve bunu ben bir senaryoya çevirdim. Senem'in okuyabileceği, performansla gerçekleştirebileceği bir senaryo çevirdim. Sonra Ozan'ın yazdığı metni Monika'ya gönderdim ve Monika bu metni iyileştiren bir merhem metni yazdı. Bu metni tekrar bir ikisini birbirine iyileştirerek bir sentez gibi belki iki metni, birbirleriyle konuşabilecek hale getirdim. Ve Senem aslında iki farklı karakterdi. Tek bir beden olarak bu metni okuyor, hem yarayı hem merhemi. Zaten videoda çift kanallı. Ee, hep bir ikillik var değil hep mi? Hep bir dualite. İkillik, aynen hep bir ikilik var aslında. Tez, antitez. Kesinlikle. Zaten bu da metnin de işin de bir döngü salihini tıpkı yarının da döngü salihini gibi aynı yapıda ilerleyen bir şekilde ilerledi diyelim daha doğrusu. Ee, ardından bu süreci biraz daha işte mekanlarla bağdaştırmak için iki farklı mekana gittim. Bunun birisi Ankara'daki Nallıhan bölgesi bir diğeri. E, tuz Gölü, ilk Nalan'da benim çekimleri yaptım, sonrasında işte Tuz Gölü'ne geçtim. Bu mekanlar ve işte yarayla olan e, belki bağı ya da böyle o Metafol'u desteklemesinden dolayı o kabuk imgesine çok fazla verdiği için Nalan Gölü'nizini seçmiştim. E, merhem bölümü için de Tuz Gölü'nü tercih ettim. E, suyun içinde böyle sinimin yürüyebileceği, çok uzun sekansları alabileceğimiz güzel bir bildiğim. Müzikten bahsetmek ister misiniz ses de. müzik? Ee, müzik için çağrıyla tanıştım, çağrı Akko Hatta onun müziğini YouTube'da dinledikten sonra o onun müziğini dinleterek metinleri <gülüyor> yazmasını istemiştim demiştim. Yani işte hatta diğer odur çalıyor bu çağrı performansında. O zaman dinletmedim ki Eğer yarının bir sesi varsa gerçekten bu, bu sestir sesi tırdım. O zaman bu metni dinleyerek müziği dinleyerek metni gerçekleştirdim. Hatta metinindeki belirli ritimler, çağrının oradaki performansıyla çok eş zamanlı ilerliyor. Sonra çağrılan şey, bir başka müzisyenle de çalışmak istediğimi söyledim. Beni tıpkı Ozan ve Monica ya işte hep bu dualite, ikili meselesini destekleyen bir müzik yapısının olmasını istedim. Ve bana Zeynep önerdi. Zeynep Lax e, Berlin'de yaşayan bir sanatçı oldu. Arab sanatçısı. E, sonra Zeynep ile birlikte çalışmaya başladılar. Şu an ikisi de bitirmek üzere müziği son artık böyle durduktayız. <gülüyor> Harika, peki buradan duyurmuş olalım eğer sağ stüdyo yolu düşenler olursa 20-21-22 Şubat'ta yaklaşık 22 dakikalık olan bu iki kanallı video çalışmasını izleyebilirler. Bir gösterim herhalde saat başlarında falan gösterilecek değil mi? Baştan sona izlemek isteyenler için Hı -hı. buradan anons etmiş olalım. Aynı zamanda 20'sinde e, Perşembe günü gelebilen bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte konuşacağız. Yani aksilikler olabilir, daha hani Tamam, emin değilim ama bütün ekibi ben davet ettim. Yeterince kalabalıksınız Özgür'den. Hani bu konulma ya, bari kalmasını <gülüyor> çıkartıyorum. Ge gele gelebilenler bile olsa bayağı <gülüyor> kalabalık. Güzel projenin hem kavramsal e, arka planını hem prodüksiyon süreçlerini konuşup üzerinde tartışabileceğimiz bir zaman olacak. Yani bu benim değerlendirdiğim bir şey çünkü bu süreci birlikte şekillendirdik. Yani ne kadar benim fikrimde olsa yaratıcı aşamada birçok şey birlikte faaliyetçi bir projenin şekillenmesini çok fazla E, emekleri var bu arkadaşların. Yani o yüzden bu benim için güzel bir imkanı ve bunu birlikte paylaşabilmeyi çok istiyorum. Gerisi. Harika. Peki, e, Larisa sana geçeyim ister misin? Tabii ki. Sen e... İlk defa böyle bir residency programına katılıyorsun galiba. Biraz ondaki deneyiminden de bahsetmeni isterim çünkü uluslararası çeşitli projelere, araştırmalara, seminerlere vesairelere katıldığını biliyorum ama neredeyse 6-7 aylık hem kendi pratiğine odaklandın hem de başka sanatçılarla bir arada olduğun, bir süreç geçirmiş oldun sağ stüdyoda. Başta neler vardı aklında, nelere evrildi, nasıl geçti bu dönem senin için? Benim için çok e, verimli geçti işte açıkçası bu dönem. Evet, daha önce hiç böyle bir e, beraber bir stüdyoyu paylaşma deneyimim olmamıştı. Daha önceki stüdyom da poşeydi. E, poşede gitgide büyüdü ve benim stüdyomu da içine alarak böyle kocaman bir mekana dönüştü. Burada hatırladığım Kadıköy'de bir sanatçı insiyettik evet. bir poşey. Şimdi artık mekandan taşınıyorsun. Evet, yani. şimdi bir yandan da onu taşıyacağım. Hı hı. E, O yüzden buraya geldiğimde şeyi asıl beni çok etkileyen şey bir arada olmaktı. Yani durmadan bir düşünce akışının beraber pasladığın, düşündüğün, her an, her saniyen beraber geçtiği insanlarla birliktesin. Ve hakikaten yani işler birbirinin ayrıksa olsa da bir kolektif bir düşünce yapısı var. Bunu da ben sergili, yani 20'sinde geldiği zaman izleyiciler umarım fark ederler, ben alt metninde çok büyük bir diyalogun döndüğünü görüyorum. Her dört işte de yani dört sanatçının da üretiminde ya da düşüncelerinde o anlamda benim için çok değerliydi beraber düşünebilmek çünkü araştırma yaparken bile Özgürle Alperle Sibelle durmadan beni metin paylaşımı, şuna baktım bunu gördüm mü gibi durmadan birbirimize paylaştığımız şeyler vardı o da çok derinleştiriyor deli, aslında araştırmayı. Benim için çok keyifli geçti. Yani özellikle bu kısmı yani bu paylaşımcılık ve bir arada olma kısmı benim için çok özeldi. Çünkü çoğu zaman böyle araştırırken çok yoğunlaştığımda kendimi çıkartıp mesafe koyamadığım anlar oluyor işle ve o zaman dışarıdan birisinin ve bütün süreci takip eden birisinin beraber bakabilmek güzel bir deneyim oluyor. Açıkçası. Peki araştırmanın nereden başladığını neye odakladın? Buraya gelmeden önce aslında benim aklımda bir bir şey, bir bir haberi araştırmak vardı. Hı hı. Bu haberde geçen sene Mart aylarında falan bulduğum, internetten rastlantı olarak önüme düşen, Bir e, Kıbrıs'la ilgili Kıbrıs'ta çıkan bir incir ağacım hakkında bir haberdi. Bu haberde de e, bir mağaranın içerisinde, e, Limassol'e yakın Güney Kıbrıs'ta bir mağaranın içerisinde bulunan bir incir ağacından bahsediyordum. Bu ağaç da e, öyle bir bölgede çıkıyor ki aslında o incirin büyümesi için pek de verimli olmayan bir toprağın içerisinde çıkıyor. Bu yüzden de araştırılmaya başlanıyor köklerine inip bakıldığında ise e, köklerinde baş, bir insan e, kemik parçalarına ve kıyafet parçalarına ulaşıyorlar ve hemen DNA testi yapılıyor ve 1974'te öldürülmüş Ahmet Cemal Hergül adında bir e, Kıbrıslı Türk'ün olduğu ortaya çıkıyor. Daha sonrasında kazıldıkça iki kişinin daha cesedi çıkıyor e, mezar yani e, toprakta. E, ve bu ağaç yani, bu bu nasıl olur yani nasıl e, bu ağaç orada kalabilir diye düşünmeye başladım. Çünkü metinde şey de yazıyordu. Bu ağacın aslında Ahmet Cemen'in son yedi incirden dolayı karnından büyüdüğünü de anlatıyordu. Bunu da şeye bağlayarak araştırmışlardı. O bölgede böyle bir incir ağacının, o tür incir ağacının yetişmesi, imkansız olmasıyla birlikte Ahmet Cemen kendi Bahçesinde yetiştirdiği incir ağaçlarının aynı e, incir ağacı olduğunu anlatıyordu. E, bu yüzden de midesinden çıktığını söylüyordu. Ben de böyle hemen pılım pıraçını toplayıp Kıbrıs'a gitmek istiyordum. Ama bir türlü o zamanı ve mekanı ve e, e, kaynağı bulamıyordum. Ve buraya gelince ilk yapmak istediğim Kıbrıs'a gidiyorum ben. O ağacı <gülüyor> bulacağım demekti. Ekim ayında e, Kıbrıs'a gittim ve e, bu ağacı bulmaya çalıştım. Ağacı yerinden etmişlerdi. Ama mağarayı bulabildim ve o mağarayı bulmaya, yani ağacı bulmaya çalışırken kendi cüzdanımı kaybettim. Böyle kimliğim yok oldu. <gülüyor> ve o da aslında kendi içerisinde başka bir araştırmaya sevk etti beni. Çünkü birkaç gün Güney Kıbrıs'ta Türk kimliğim olmadan Larissa isminde çıkmaya girmeye çalışıyordum aslında ve O böyle bir özgürleştirdi, bir yandan böyle bütün bu kabır savaşının içerisindeki kayıplar, kayıp demek ne demek, mezarlık demek ne demek, tarih yazımı, ben ne zaman var oluyorum, ne zaman yok oluyorum ve bu yokluk ve varlık üzerine düşünmeye itti beni. Ee, bu sırada mesela hani daha önce söylediğim şeylere ithafen Sibel'le durmadan konuşuyordu ve Sibel de Gezi, yani daha doğrusu Taksim üzerine araştırma yaptığını Bu konularda beni çok aydınlatan bir sürü yöne itti aslında. Bir yandan da özgürle e, düşünürken yani bu e, yani tarih yazımı ve onun düşündüğü yere ve toplumsal yarada hikayesi üzerinden yani o ağacı bulmamız, çukur, çukurun toprağa bağ ya ben bir sürü şey okurum tabii içerisinde. <gülüyor> Peki biraz toparlamak evet. adına karanlıktan başla görmeye Evet, Şimdi burada bayağı aslında bir enstalasyonu görüyoruz. Farklı malzemelerden oluşan bir video animasyonu var. Toprak var, ses var, baskı var, fotoğraf evet. var yani. Ne görüyoruz? Ortaya bayağı bir yapı çıkmış oldu aslında. Evet, burada bir en enstalasyon göreceğiz siniz, e, ey izleyiciler e, geldiğiniz <gülüyor> zaman içeriye bir e, fotoğraf e, olacak 180-90 e e, santim 4 parça ve genelde yani bunun bu boyutta olmasının nedeni de aslında biraz tabutu temsil etmesi içindi. E, benim o bu araştırma içerisinde yani mezarlık kanıt savaş arşivi ve e, toprakla olan ilişkisinin çok kafamı kurcalayan bir tarafı vardı. E, baskının da ve fotoğrafın kendisinin de bu boyutlardır ve bu şekilde hani bir kanıt, e, fotoğrafın kendisi zaten bir kanıt, bir dokumentasyon olmasıyla birlikte aynı zamanda boyutlarını da bir mezarlığına andırmasını istemiştim. Bulamadığım incir ağacının gölgesini var etmeye çalıştım mekanda. Bu gölge de aslında biraz da bütün hepimizin kendi geçmişinde görmesi gerektiği, bakmak istemediği, yüzleşmesi gereken tarafları. O yok olan tarafları biraz temsiliyet verdikmeye çalıştım. Bir yerde de bir toprak var yarıştırmanın içerisinde. Bu toprakta da kendi sesimden bir, aslında bütün bu araştırmayı anlatan ve neresinden baktığım, nereden ele aldığımı anlatan bir metin okunuyor. Bu da toprağın içerisinden geliyor. Harika Sibel. Sana geçelim mi? O zaman yavaştan. Geçelim. Herhalde Sağ Stüdyo'nun konumu senin için en belirleyici noktalardan biri oldu. Yani Selviler Caddesi'deyiz biz hemen Taksim Meydanı'na bağlanan ana akıslardan birinde yer alıyor Sağ Stüdyo. Hemen etrafına yani içinde yer aldığı bağlama odaklanan sen oldun içimizde. Ee, neler anlatmak istersin? Taksim'e bir şekilde hani bir dönem neredeyse e, savunmak için çok çabaladığımız, sonraki bir dönem neredeyse gelmemeye çalışanların çok olduğu bir yerden bahsediyoruz. Ama bu coğrafyanın her zaman kalbi bir yerden. Evet, e, yani ben uzun süredir Taksim'le ilgili bir şey, iş yapmak istiyordum. E, 2010 e... 3 yılının işte sonlarına doğru şey... Gezi sonrası e, diyebiliriz gezisi, hemen değil mi? Gezi'nin hemen sonrasında düşüş diye bir sergi açmıştım. İspanya'da ki bir residency'de e, atıl durumda bulunan bir meydanla ilgili böyle bir hikaye çıkmıştı filan. Ee, ve o dönem Gezi ile titreşen e, bir deneyim yaşamıştım oradaki residence'te. Ve e, gezi sonrası tabii Taksim'le ilgili birebir bir şey yapmak e, zordu ve gittikçe daha da zorlaştı. E, Taksim'e gelmek çok zorlaştı. Gerçekten hani e, yani, fotoğraf bile çekemeyecek <gülüyor> hale gelmiştim ben. Duygusal olarak e, da olarak zorlaştı. çok zorlaştı. <gülüyor> Çünkü bir mekan kırım diye bir yeni terim öğrendim. sevgili orhan ve Bu şey bu mekan kırım bir aidiyet hissine de zedeleyen bütün coğrafya değiştiği zaman bize de bir şey oluyor. Onun üzerine düşünmenin düşünmeyi ayrıldığı bir terim. bunun üzerine taksimde bir resistansımız var diye sahadan davet gelince çok çok heyecanlandım ve hakikaten de bu 6 ay boyunca yaptığım en önemli şey buraya gidip gelmekti galiba ee, ve bu oraya gidip gelirken buranın geçmişine araştırmak burada bulunmak, kendi mekansal deneyimimi, kendi terimlerimle nasıl tekrardan inşa edeceğim üzerine düşünmek ee, yani 6 ayda da çok şey değişti daha geçen gün bir işte gene bir şey inşa ediliyor, yani hmm. değişik bir şey sergileme alanıymış galiba eee Ve yani bu, bu, bu um, hislerden yola çıktı işim. Peki farklı teknikler ve malzemeler de deneme fırsatı bulduğu sağ stüdyoda ve bu işine de yansıdı diyebiliriz kısmen de olsa. Onlar hakkında neler söylersin, ebru var, seramik var falan hani böyle bir, burası bir stüdyo aynı zamanda böyle teknik ve pratik bazı şeyleri de denediğin bir yere dönüştü. Evet, e, ya benim deneyimimde üretimle, e, yani metinle pratik çok e, paralel e, ilerliyor. Bir yandan e, fiziksel olarak araştırırken ve e, şey e, ve kendi e, bedenimle kendi duygularımı araştırırken, bir yandan da farklı teknikler denedim. Önce şunu söyleyeyim, şey e, nereden başlayacağım konusunda böyle bir Ee, soru işaretim vardı ilk başta ve Taksim'in isminden yola çıktım. Ee, Taksim bölmek demek biliyorsunuz ve meydan ismi yani hala orada duran e, su maksiminden geliyor. Ee, eskiden e, şey e, 18. yüzyılda e, açılan bir su yolu bir eski Osmanlı su yolu e, Berga Tormanı'ndaki bentlerden Taksim'e kadar su getiriyor ve orman da aslında yani kırsal e, diyelim e, Taksim'e kadar gelip dayanıyor ve su e, buraya ulaşıyor. Buradan da üç mahalle arasında dağılıyor. E, tabii şehir ilerledikçe bu su yolunu kesintiye uğratıyor ve artık e, su depolarına e, su gelmiyor. Hı hı. E, ve orası bir sanat galerisi şu anda. E, fakat e, o maksimin yani hala orada duruyor ve biraz da böyle çok e, görünür bir yapı değil aslında çok ilginç bir mimarisi olmasına karşın e, maksimin hala e, kaynakları dağıtma işlerini sürdürdüğünü hayal ettim e, ve taxisindeki kaynak dağıtımını mimari nasıl e, mimari değişimler mimarinin akışkan bir e, akışkan yapısı Kaynak dağıtımının üzerine nasıl söz söylemeye e, soyunuyor? E, akışları nasıl kontrol e, yani trafiğin akışı, insanların akışı, düşüncenin akışı, e, sanatsal üretimin akışı, e, paranın akışı gibi böyle farklı akışları nasıl e, yönetiyor mimari üzerine düşündüm. E, ve bunları suyla ilişkilendirdiğim bir süreç oldu. Bunları yaparken de suyla, hani sıvı olan e, e, malzemelerle çalışmaya başladım. E, sıvı seramik e, önce, e, seramikten bir iş yapabilir miyim? Hı -hı. Sıvı olarak işte katılaşması, pişmesi, döküm filan e, diye e, seramikle biraz çalıştım. Ve seramik bir malzeme olarak aslında şu an yerleştirmenin içerisinde yani sıvı haliyle Hı -hı. Ve, E, Susuz kalmış, evet, <gülüyor> suyunu akıtmış, katılaşmış ama pişmemiş haliyle ham olarak yemeği içine dahil oldu. Bir de Ebru yaptım. E, o da şey, e, Taksim Cumhuriyet Anıtının aslında bir e, meydan çeşmesi olduğunu öğrendim. E, sanat tarihçisi bir arkadaşım var, Ali Fehmi Uz. E, bir kaç yıldır biliyorum aslında bunu ve benim böyle çok dumura uğratan bir bilgi hala çünkü üzerinde yalakları ve lüleleri görebiliyoruz ama yine görünmeyen yani dile gelmediği için okunmayan şey bilince çıkmayan bir şey ve duran su orada yağmur suyu birikince duran su oluyor duran suyun içinde ne yapılabilir diye düşünerek Ebru'yu yapmaya başladım yerleştirmede Ebru işlerde göreceksiniz Harika sağ stüdyoya bekliyoruz. 20-22 Şubat arasında senin Ayşe Erek'le bir söyleşim de olacak hatta bu konu üzerine. Evet 21 Şubat'ta saat 7'de yani 21 Şubat Cuma akşamı saat 7'de Ayşe Erek'le söyleşimiz olacak. Harika. Sona kalmış oldun Ayper. Aslında alfabetik olarak genelde başlarda yer alıyorsun. Ee, sen birden fazla projeye odaklandın. Evet doğru. Daha önce de İstanbul'a çok gelip gidip burada çeşitli projelere katılmış olmakla beraber aslında İstanbul'da yaşamıyordun. Dolayısıyla 6-7 ay İstanbul'da taşınmış durumdasın. Hem bu dönemi sağ üstüdyoda geçirdiğin dönemi nasıl değerlendirdin, neler yaptın onlardan bahsedilirsin hem de ortaya çıkardığın işlerden. Yani ben daha önce hep bulunduğum şehirlerde, işte gitmiş olduğum rezidanslarda ve ziyaretlerde hep fikirler üretmiştim. İstanbul'a gelmemle birlikte bu ürettiğim fikirleri gerçekleştirdim aslında, benim bir kısmını gerçekleştirdim. Bu süreçte 3 ayrı proje çıktı ortaya. Bunlardan bir tanesi 500-560 bin yıl ismindeki bir instalasyon. Burada gerçekleştirdiğim ilk çalışmaydı bu bir tane kurumuş büyük bir ağaç gövdesi üzerinde yer alan bir insan koksiks kemiği. Ama bu fake bir kemik. Gerçek bir kemik değil. Ve onun karşısında oturan bir maymun heykelinden oluşuyor. Ee, ağacı getirdiğim yer Ordu'da e, küresel ısınmanın etkisiyle birlikte çok fazla ağaçların ve işte hayvan e, iskeletlerinin vesaire biriktiği bir sahil var. Evimin hemen yanında. E, ağacı Oradan aldım ve getirdim stüdyoya. Ee, tamamen işte insanlık olarak nereden geldik ve nereye gidiyoruz? İşte bu yüzden çalışmaları da 560 bin yıl. Çünkü insanlığa dair ilk buluntuya baktığımızda 280 bin yıl, bin yıl önceye gitmemiz gerekiyor. İlk karşılaşma orada başlıyor bilimsel olarak. Ve aynı zamanda ben 280 bin yıl sonrasını da düşünerekten e, 560 bin yıl adını koydum. Diğer bir çalışma ise daha önce, iki, iki yıl önce İzmir'de karşılaştığım bir dere vardı Nazarköy'de ve bu derenin yaratmış olduğu o akış yolu beni çok etkilemişti. Oradaki kayalıkların formu jeolojik olarak ve oradaki ağaçların büyüme şekilleri vesaire ve zaten ben mekanlarla karşılaştığım zaman direkt oradan bir esinlenme ile birlikte bir müdahalede bulunma etkisi oluşuyor içinde. Daha önce Paris'te tasarlamış olduğum bir labirent formunu gerçekleştirmek için Bu süreçte oraya gittim ve iki ayrı e, labirent formu gerçekleştirdim. Nasıl bir labirent formu? Su içinden mi akıyor? Bu tamamen şu şekilde... E, Suyun akışını kesiyoruz aslında ya da labirentini tamamen altından e, veriyoruz. Ardından suyun tam ortasına e, bir labirent formu inşa ediyoruz. Ama bu inşa etme durumu oraya zarar verebilecek formda bir inşa etme durumu değil. E, tamamen kilden yapılmış geçici bir form. Zaten buradaki tema da aslında şu. zaman içerisinde insanın doğaya inşa ile müdahalesi, doğanın da inşa'ya Tekrardan süreç içerisindeki müdahalesini referans alan bir proje. Ve tamamen bu süreci anlatan iki ayrı müdahale gerçekleşti. Ardından İstanbul'a geldim ve Belgrad Ormanı'nda yine çok etkileyici bir akışla karşılaşmıştım. Üçüncü müdahaleyi de orada gerçekleştirdim. Ve bu üç müdahalenin anlatımı olan bir video dokümentasyon Projesi. Ha stüdyoya geldiğimiz zaman, sağ stüdyoya geldiğimiz zaman aslında bunu görüyoruz. Kesinlikle. Ee, ilk kez aslında bir video dokumentasyon yaptım. Çünkü daha önce hep çalışmalarımı e, fotoğrafla birlikte kayıt altına alıp izleyicilerle paylaşıyordum. Ee, bu süreci tamamen izleyicilerle paylaşabileceğim bir süreci paylaşmış olacağım sahada. Peki bir e, geliştirmekte olduğum proje daha var aslında ama ona vaktimiz kalmadığını şu anda <gülüyor> <gülüyor> fark ediyorum. Onu da dinleyiciler artık gelip görsünler. Yani adını belki çıtlatabilirsin sadece. E, nefes projesi. Bu gerçekten çok sıradışı bir proje. E, yani yo, insanın yok ettiği doğanın yerine yeniden bir doğa inşa edilecek olsaydı bu nasıl bir doğa olurdu? Bir nevi kendi bedenimden yapmış olduğum bir performansla bunu göstermeye çalışıyorum. Peki, çok teşekkürler hepinize. Sağ sütüye bekliyoruz. 20, 21, 22 Şubat tarihlerinde. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay.